18. lem'a Mahremdir herkese gösterilmez. 31. mektubun 18. lem'ası Resale-i Nur Şakirtlerine işaret eden Hz. Ali'nin radıyallahu anh bir keramet gaybiyesidir. Cahi dikkat! Şu acip lem'anın ehemmiyeti üç noktadan geliyor. Birincisi ve en mühimi gizli kalmış gaybi mühim bir mucize-i Ahmediye'yi aleyhissalâtu Vesselam beyan eder ki, cevami yol kelim nev'inden iki cümleden ibaret bir hadis-i şerifi iki sayfa kadar hakaiki tarihiyeyi ve iki devleti azime-i İslamiye'nin hatimelerini ifade ediyor. Haşiye, mucizat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam dair olan 19. mektubun cüz-ü evvelinde zikredilen ihbaratı ihbarat-ı gayriye-i Ahmediye vesselam nev'inden 80 mucize-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam bununla 81 olur. İkincisi kerameti Evliya hak olduğuna kat'i bir bürhan gösteren Hz. Ali'nin radıyallahu anh, Latin harfinin kabulünü tam tarihiyle ve tarzı ı tatbikini iki kelimeyle göstermesidir. Üçüncüsü, Risale-i Nur ve naşirlerine karşı Hz. Ali'nin ilk şahkarane ve teveccühkarane bakması ve işaret etmesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Gans-ı Azam Şeyh-i Geylani'nin radıyallahu anh, sarahat derecesindeki keramet-i gaybiyesini teyit ve takviye eden, Hz. Esadullah-ül Galib, Ali İbni Ebu Talib ve Kerremallahu ve Cehu, Kaside-i Ercüze-i Meşhuresinde aynen İhbarat-ı Gavsiye'yi tasdik edip işaret ediyor. Mecmuat-ül Ahzab'ın 582. sayfasından 597. sayfasına kadar o Ercüze'dir. O Ercüze'nin mevzu ve içindeki maksadı aslı, ismi azamı tazamun eden altı ismin ehemmiyetini beyan etmek, Hem o münasebetle istikbaldeki bir kısım umur-u ve tesis-i İslamiyet'te bir kısım mücahedata işaret etmektir. Evet, Hazreti İmam Üstad'ı olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı dersin bir kısmını işari bir surette zikrediyor. Fethi Hayber'deki hem Mûrce-i hem Keramet-i Aleviye olan harika vakıayı bahsettiği gibi tesis-i İslamiyet'e temas eden mühim noktaları da bahsediyor. sonra istikbale bakıyor. Peygamberisi insanlardan aldığı dersle bir kısım Arabın ona karşı isyanlarından iddet ederek demiş. Fi ilmin sina hisab al مِنْ min ba'd qan min tas'i al ma'asi. Setazharu al fursu ala al arab tatuluhum taklatu al dawabi. Takunu Arab üzerine hücum edecek. Galebe edip hayvan gibi arabı kesecek. Öyle müthiş hükneler karanlıkla musibetler ki... ...en karanlıklı geceden daha ziyade karanlık olacak. İşte Hz. Ali'nin bir keramet-i ki... ...kendinden 500 sene sonra gelen ve Arap Devlet-i mahveden... ...ve hadsiz kütüb-i İslamiye'yi nehir Fırat'a döken... ...ve arabı Gâle-i katleden Hülâg-u Vâkıal haber veriyor... Çünkü meşhur olan Tan 40 sene değil, o zaman ıslahınca ahle mür olan 60 seneden ibarettir. Çünkü bir devir 60 senede değişir. Bu surette İmam-ı Ali'nin hicretten 30 sene sonra Kufe'de yazdığı bir Ercüze'deki 9 defa 60, 30'a ilave edilse 570 oluyor ki, Cengiz'in ve Hülagû'nun hücum ve tahribat zamanıdır. Sonra Hz. Cebrail'in alâ nebiyyina Aleyhissalatu Vesselam. Huzuru Nebevi'de getirip Hz. Ali'ye sekine namıyla bir sayfada yazılı ismi azam. Hz. Ali'nin kucağına düşmüş. Hz. Ali diyor. Ben Cebrail'in şahsını yalnız alaimus sema suretinde gördüm. Sesini işittim sayfayı aldım. Bu isimleri içinde buldum diyerek bu ismi azamdan bahis ile bazı hadisat-ı zikirden sonra tahdis-i nimet suretinde diyor ki فَكُلُّ مَانًا مِنْ عُلُومٍ فَاحِرَةً مِنْ مَبْدَئِ الدُّنْيَا لِيُومِ الْآخِرَةً قد صار كشفا عندنا عيانا وكل الذي شك غدا مهانا يعني البلد نياضا قيامتك أدرب، علوم وأسرار مهمة بذة مشط درجسنا إنشرافك مش، كم ما استفسسوا سن، سؤمنا شطة آذاننا، ثم يعودون إلى مكة، ثم يعودون إلى مكة، ثم يعودون إلى مكة، ثم يعودون إلى مكة، ثم يعودون إلى ihbar-ı gaybisi gibi مكة، ثم يعودون إلى مكة، ثم ikinci bir kerametide de yiy sahre diyor ve diyor ki bitte bihel emiru vel fakira ahraf ujmun sutret tasvira haşiye haslet ali'nin şu kerameti pek zahirdir çünkü hurufu ehneviyye'nin İslam içinde cebran kabul ettirildiği zamanı sutret tasvira cümlesiyle tam tamına aynı tarihini gösteriyor cisirle ve hesab-ı ecetle fukranın manasını takdir ediyor şöyle ki İkisin 120, 2T iki 18, 2T 800, 2 Ra 400, 1Y 10, 1Elif 1, 1349'dur. Şimdi Arabi 1353'tür. Bu hurufun cebran kabulü ve Ramazan gecelerinde çoluk ve çocuk ve kadınlara okutturulması 4 sene evveldir. Yani 14. Asr-ı 1349 ve Rumice 1347'de Arabi hurufunu terk edip Ejnebi ve Acemi hurufuna İslamlar içinde başlanacak. Hem umum hem fakir ve zengin emir ve işçi, çoluk ve çocuk gece dersleriyle o hurufu cebren öğrenecekler. Çünkü bir nüshada batedir. Batı ise gece çalışmasıdır. Bitte ise kat'i ve cebri ifade ediyor. Ahruf-ı Ucmin fıkrasındaki Ucmin ise o zamanın ıslahınca Arab'ın gayrı Latince ve strengi huruf demektir. Sonra diyor فَمَنْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يُعِينَهُ اَتْحَفَهُ بِعَازِهِ السَّك۪ينَ Yani kim ilahiyeti ilahiyeye mezhar ise Hazreti Cebrail'in tabiri ile bu sekineyi üstüye olan ism azamı Cenab-ı Hak ona hediye eder. Onunla o zamanın şer ve kurtarır. Bu sözden dört sayfa evvel yine demiş فَكُلُّ مَنْ لَا حَتْ لَهُ السَّعَادَةِ كَانَ لَهُ فِي الْجِيدِكَ الْقِلَادَةِ Yani kim saadete mashar ise, sahib ise, sakî değilse o ism azam onun boynunda mübarek bir gerdanlık hükminde bir müsha olur. Sonra diyor ثُمَّ عَلَمُوا مَعَاشِرَ الْإِخْوَانِ اَنَّ غُوَادَ آخِرِ الزَّمَانِ هُمْ اُلَمَاءُ زَوَّكُوا اَفْضَاهَهُمْ ثُمَّنْ فَنُوْ وَتَّبَعُواْ اَهْوَائَهُمْ Yani o bid'alar ve acemi ve ecnebi hurufunun intişarı zamanı olan, o ahir zamanın fena adamları bir kısım ulema-ıhsudur ki, hır sebebiyle batınlarını haramla doldurmak için bid'alara yardım ve fekva verenlerdir. Sonra bir kısım ulema-ıhsudu tokatlamak için de birisiyle konuşuyor, der. فَسْأَلْ مِنْ مَوْلَاكَ الْعَظِيمِ الشَّانِ ya midirken nezaket zamanı bi en yfik şerretilke fitne ve şerretil kürbetin ve mihne yani ya o zamana yetişen ve alimlerden olan insan cenab-ı haktan o fitnenin şerrinden muhafaza için sana ders verdiğim ismi atam ile dua et fe inna nahlu ale tahqiq gavsun likulli kürbetin ve mihne yani biz اهل بیت'ten ağır kürbet ve şiddet zamanında birer Gavs çıkıp imdat ediyor. Esedullahül Galip Hazreti Ali İbni Ebu Talip Kerremallahu ve Cehu İhbarat-ı Gaydiye'ye ait şu kasidesinin bir kısmında Risale-i Nur şakirtlerine bilhassa baktığına müteaddit emareler var. O da Gavs-ı Yeylani gibi Risale-i Nur'un makbuliyetini imza ediyor ve alkışlıyor. Birinci emare. Lakin hurufunun İslamlar içinde cebren kabul ettirildiğini teessüfle bahsedip Ve ulema-i suudu katladığı yerde birdenbire birisiyle bir şatkarane konuşuyor ve diyor ki, ''Ya müdürken kes zaman sana verdiğim dersiyle ile hırs duasını et.'' İşte bu müdrik aynen Hz. Havs'ın kaside-i meşhuresinde müridi dediği adamın aynıdır. Çünkü ikisi de aynı fikreden bahsedip umum içinde hususi bir adama iltifat gösteriyorlar. Kaside-i Gavsiye'de Mürid-i İlm-i Cifir ve 17 emare ile Molla Said'dir. Hem El-Kürdi oluyor. Tahakkuk etmiş Risale-i Nur'un bir vasıtayla aşiri olan üstadımızın hem ismi hem lakabı. Mürid-i lafzında olduğu gibi aynen Hz. Ali'nin Ya Müdürken Liza Kez Zaman, Ya Müdürken Tenil Nur sayılmak şartıyla 325 olup Nursi bir fark ile 326 ediyor. O fazla elif dine işaret ettiği için 325 kalıp hem Müdriken'e tam tavafut ediyor. Hem fitnelerin başlangıcı ve o Nursi'nin mücahedesinin başlangıcı tarihini gösteriyor. i̇lm Cifir'le ve hesabı ı Ebced'le aynen hem mulla Said hem el oluyor. Her birisi 265 ediyor. Müdriken üstündeki tengin vakıfta Elf'e inkılap ettiği için elfun oluyor. Müdürken nafzı mimsiz yukarıdan okunmasıyla, Kürt olduğu gibi, ez zaman nafzı da bedi zamanın bir parçasını okumakla bu emareyi letafetlendiriyor. Demek o zamana yetişenlerin mi arasında? Hz. Ali'nin hitabına mazhar çok efraat içinde Risale-i Nur maşirine hususi bir iltifatı var. İkinci emare. Hz. Ali'ye kırs ve tamal yolunda bid'alara tabi olan bir kısım ulama ıslığı tokatladığı vakit, Ulama içinde birisiyle merhamet konuşmaya başladı. Üstadımızı bilenlere marumdur ki Ankara Rüesası, esası İstanbul'da onu İngilizlere karşı mücahedatını takdir ederek onu istediler. Ankara'ya gitti. Van'da Medreset-ü namında kendi Darül 150 bin banknot 200 mevlus'tan 163'ünün imzası ve kararlaştırılan layihay kanunuyla kabul edilmekle beraber Şeyh Sulusi makamında Bilayat-ı Şartiye'ye vaiz-i umumiliği ve hem dar-ül hikmetin azaları orada, diyanet riyasetinin azaları olmakla, o da içinde bulunmakla beraber mebus olmak ve daha ne isterse yapılacak diye teklif ettikleri halde, sırf sünnet saniyeye muhalif hareket etmemek için o teklifleri kabul etmeyip 19 sene, belki 22 sene işkenceli bir esareti kabul eden üstadımıza, Elbette Hz. Ali'nin ulema-ı su'a hiddet ettiği zaman ona karşı hususi iltifatı olacak ve o manevi meclis de onu okşayacak. Onun için bu hal bir emaredir ki Hz. Ali, Hz. Gavs-ı Geylani gibi umum muhatapları içinde bu Risale-i Nur'un bir vasıtası olan hocamıza işareten iltifat ediyor. Nahnu alettahdik gavsun likullikurbe, fıkrasında gavs lahzıyla, gavs-ı Geylani'nin müridine şeffakla bakmasına, Hazret Ali'nin baktığını ima ediyor. 3. emare. Ulema bahsinin evvelki satırında diyor. Hemen men eradallahu en yu'inehu. Haşiye bu satırda Gavs'un ta'işu sa'iden fıkrasındaki sa'iden lafzı yu'inehu dahi aynen sekine yine aynen gösteriyorlar. Her birisi sa'iden oluyor. Demek Gavs gibi bu fıkra Sait ile konuşuyor. He harfi 5'tir. Dördü daldır. Biri dal üstündeki tenvinden gelen vakf için elfe mukabildir. اَتْحَتَهُ بِهَازِهِ sekine Haşiye, cahid dikkattir ki bu iki satır mana itibarıyla doğrudan doğruya Risale-i Nur baktığı gibi cifir ve ebced hesabıyla yine bakıyor. Çünkü اَتْحَتَهُ بِهَازِهِ sekine Cifir ve ebced hesabıyla 1349 tarihini gösteriyor ki Risale-i Nur'un dalı bari intişar ve tekemmül tarihidir. 2. satır fe kullu men vahhat lahu saade. Canı lehü fi'l cide kel kıyade yine cifer ve ebced hesabı ile 1329 ediyor ki Risale-i Nur'un neşrinin hakiki maddi mücadelesi tarihidir. Yalnız bu es-saadetu ve'l kinadeti'deki iki te vakfa rast geldikleri için taideden he sayılırlar. Elhâsı bu iki satır, üç cihet ile Risale-i Nur naşirine bakıyor. Birincisi, ismi azamı tazannın eden, altı ismin ona hediye edildiğini ve onunla muhafaza edilmesi aynen vaka olmuş ve olmaktadır. İkincisi, yu'aynehu cifirce said, es-sekineti yine said, es-saadetu mana ve lafızca yine said oluyor. Üçüncüsü, evvelki satır Risale-i Nur'la mücahedenin bugününü İkinci satır mücahedenin mebde'ini tam tamına tarihiyle gösteriyor. İşte bu iki satır Risale-i Nur Nâşirinin'in 20 senelik mücahedatının biri mebde'i, diğeri müntahasını göstermesi. Elbette tesadüf olamaz. Belki mücahedenin makbuliyetine bir işareti gaybiyedir. Ve Hazret Ali'nin bir sikke tasdikidir Süleyman, Rüştü, Hüsrev. İsmi azam bahsinde. فَكُلُّ مَنْ saade. حَقْ canını dolu filcide kelilad yani kim inayete ve saadet-i mesharise o akhir zaman fitnelerinden bu 6 ismi verdiğim ders tarzında dilt edenler mahfuz kalır Hazreti Ali huruf-ı ecnabiyi insanlar içinde cebren kabul ettirmek hadisesiyle ulema-i uslugun bid'alara yardımlarından teessüpla bahseder bu iki hadise ortasında bir şatkarane bazılarından bahsediyor ki o sekini olan isme azamla Ejnebi hurufuna karşı mukabele ediyor. Hem ulema İsru'a muhalefet ediyor. İşte bu zamanda o adamlar Risale-i Nur şakitleri ve naşirleri oldukları şüphesizdir. Çünkü onlardır ki hattı Kur'an'ı muhafaza ediyorlar. Ve bidakar bir kısım ulemalara karşı da mukavemet ediyorlar. Evet biz hocamızdan anlamışız ki on üç sene evvel Hazreti Ali'nin Radiyallahu anh bu kasidesinin sırrını bilmeden yedi sene evvel bu altı ismi i̇mam Gazali'den ders alarak ve kendine daima virg ederek bütün evrakları tebeddül ve tahavvül ettiği halde, bu sekine tabir edilen Hz. Ali'nin verdiği ders tarzında mütemadiyen terk etmeden devam etmiş. Bu tarzda devam edenleri işitmemişiz. Hem hilaf-ı adet bir tarzda, 20 sene zarfında 20 fitne azimeye düştüğü gibi ve tesirli bir surette hayatı i̇çtimai İslamiye karıştığı halde, harika bir mahfuziyet altında olduğunu gözümüzle gördüğümüzden, Hazreti Ali'nin ahir zamandaki hitap ettiği dostları içinde bilhassa ona ruhi iltifatı olduğunu hissediyoruz. Hem lahat saade, lahzıyla yani sa'id olmak ve ulema bahsine mutlasıl birisine inayete mızhar olduğunu ve ya midirken li zaman fıkrası hesabı ı ebcedle 13. asrı gösterip o asırda dünyaya gelen ulemadan Sa'id isminde birisine latifane bir ima bu emareyi ziynetlendiriyor. Faşiye, ya Saidu müdürken li zalike zemani, tenminnün sayılmak şartıyla 1325 tarihi olan hürriyetin ikinci ve üçüncü senelerinde hilafet-i İslamiye'yi kaldırmaya teşebbüs de o hilafetin kırılmasından fitnelerin kapısı açıldığının zamanıdır. Hz. Ali o zamana dehşetli bakıyor. Dördüncü emaret, Hz. Gavş-ı Geylani, fitne-i ahir zamanda sünnet seniyeyi ve esrar-ı kuraniyeyi muhafızaya ve neşre çalışan bir müridine 15 beş emare ile iltifak eder ve onunla konuşursa elbette İslamiyet'in tesisinde Esedullah unvanını alan ve ulûm-i esrâriyye de ene medînetül ilmi ve aliyyun dâbuha ben ilmin şehriyim Ali ise onun kapısıdır hadîsine mazhar bulunan ve keramat harika ile iştihar eden ve Vehhabilerin ecdadı olan haricileri kılıçtan geçiren ve gavs Azam'ın ceddi ve üstadı olan hasret Ali Elbette Ali Beytine bir cidde düşman olan Vehhabilerin, Haramey-i Şerife'nin istilası hikamında, ve haricilerden daha berbat bir tarzda, sünnet-i seniyyeye muhalefet eden bir kısım ulema-i su ve zalimlerin istilası zamanında, Risale-i Nur vasıtasıyla, Risale-i Nur şakirtleri bütün kuvvetleriyle, sünnet-i seniyyenin muhafazasına ve Ali Beytin hürmetine ve meveddetine çalışmaları, ve o mükiş mehalike karşı sarsılmadıkları halde, imdad-u ruhaniye, ve kuvve-i maneviyenin takviyesine pek çok muhtaç oldukları bir zamanda o ulume evvelin ve ahireni bildiğini müftekirane iddia eden Hazreti Ali hiç mümkün müdür ki evladından olan Gavs-ı Geylani'den geri kalsın, şecaat-ı haydaranesiyle Risale-i Nur Şakirtlerinin imdadına yetişmesin, elbette bu suretle yetişir ve yetiştir. Malumdur ki mesela umum bir cemaat içinde biri hareket etse, biri dese, ey insan bana bak, O insan lafz umumisinde, kareyne-i hal ile o muayyen adama hitaptır. Madem mukteza hal ve kareyne-i hal ile Hz. Ali'nin umum muhatapları içinde en ziyade muhtaç ve en ziyade Hz. Ali'nin maksadı lehinde hareket eden Risale-i Elbette o zat istikbale bakıp, ya eyyuhel ihvan tabiriyle konuştuğu cemaat içinde en ziyade müteharrik ve kuvve-i maneviyenin takviyesine muhtaç olanlara hususiyetle bakar. Beşinci emare. Eznevi hurufatını ehli İslam'ın en mühim hükümeti resmi bir surette kabul ve neşir ve ceprettiği halde... ...Risale-i Nur bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur'aniye'yi neşir ve tamin ve muhafazasına çalıştıkları bir zamanda... ...Hazreti Ali tarihiyle ondan haber vermekle gaybi keramatı beyan ettiği yerde ulema içinde birisine iltifat gösteriyor. Elbette bu iltifatın gerçi çok efradı olabilir... Fakat bu karime hal gösteriyor ki. Risale-i Nur şahitleri bir hususiyet kest ki Hazreti Ali iltifatla Risale-i Nur'u alkışlıyor. Altıncı emare kuvvetlidir fakat yazamayız. Yedinci emare zahirdir fakat gösteremiyoruz. El hasım Hazreti Ali kerremallah ve çahu ecnebi hurufuna karşı şiddetli teessüf ve hiddet ettiği ve bid'a'ya taraftarlık eden bir kısım ulema-i su'a karşı şiddetli nefret ve hiddet ettiği yerde irşak karahına bazılarla konuşuyor. Ve Hz. Cibril'in tabiriyle sekine ismi verilen ve ismi azam sandıkçası olan Esma-ı Sitte'ye devam edeni işad ediyor, talkif ediyor. İşte o Esma-ı Sitte'nin devamından tereşruh eden ve Esma'nın lemaati olan Risale-i Nur ve o Risale-i Nur kendi şakirtleriyle la akal, yüzer kalemle yüz parça Risale-i Nur'un eczalarıyla ve intişar eden yirmi bin nüshasıyla la'akal, yüz bin adamı huruf-u Kur'aniye lehine ve sünnet-i seniyeye ittiba'a ve imanlarının takviyesine ve Hazreti Ali'nin ya eyyühen ihvan hiddet ettiği iki cereyana karşı tamamıyla mukavvim ettiklerinden elbette Hazreti Ali'nin tabir ettiği ihvanları içinde hususi bir surette onlara bakıyor. Evet Hazreti Ali'nin bu zahir keramat-ı ise Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam ile olduğu için başka şekilde bir mucize-i peygamberiye olduğu münasebetiyle aynı kerameti gavsiye ve işaratı harika-i aleviye gibi 5. asırla 14. asrın fiknelerine işaret eden ve gizli kalıp manası anlaşılmayan bir mucize-i yine i nebeviyeyi beyan etmeye münasebet geliyor. Şöyle ki, hadis-i sahihde vardır ki, رسولكما للسلام والسلام فرمانت مش وإن استقامت أمتي لها يوم وإن لا تنقص يوم أمتي استقامتاً ذهبت إذا على سبيل المثال إذا أراد شخص أن يذهب إلى مكان ما ويقول له أن يذهب إلى مكان ما ويقول له أن يذهب إلى مكان ما ويقول له أن يذهب إلى Hem Şeyh-i Geylani hem hazret Ali'nin ilşad-ı nebevi ile 5. ve 6. ve 14. asırların fitnelerinden kerametkarana bahisleri gösteriyor ki, bu hadis-i şerif onların zamanına bakmak için bir teleskoplarıdır ki, bu iki asra bakıyorlar. Evet hadiste yevmun tabiri. Ve inne yevmen ende rabbike ke senetim mimmate uddun. Lakin Rabbinin katında bir gün sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir. Ayetinin delaletiyle bin seneden ibarettir. Hilafet-i İslamiye ve Hükümet-i Arabiye hadis mucibince tam istikamette gitmediği için tam nısr-ı yevm olan beş yüz senede hülak hücumuyla hatime verildi. Üç dört asır zaman-ı fetretten sonra يَئْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحَبُّونَهُ Allah onların yerine ...öyle bir topluluk getirir ki... ...Allah onları sever... ...onlar da Allah'ı sever. Ayetimiz sırına vashar olan... Osmanlı Adil padişahları... ...Hadis-i şerifteki, hadis şerif'teki istikameti... ...yerine getirmeye çalıştıklarından... hadisin hükmüyle... ...ümmet için bir sene... ...Hilafet-i İslamiye'yi... ...ve Şer-i Şerif üzerinde giden... ...hükümetin idamesine... ...vasıka oldular. Hadis'in ikinci ciheti ki... ...Felehum yevmun de tahakkuk ediyor... Ve İstanbul'un Fethi'den takriben 20 sene evvel yine Hilafet-i İslamiye'ye zemin ihzar ve tam umum âlem-i İslam'ın merkezi hükümeti olacak bir vaziyet almaya ve müjde ve senâ-i nebeviye mezhar olan Fatih'in vasıtasıyla İstanbul'un Fethi tarihinden fetret zamanını kayyedip Abbasiler nereden bırakmışlarsa oradan başlayarak âlem-i İslam'ın bir istihkak başına geçtiler. Yine hadis-i şerifin hükmüyle Eğer istikametle gitse bin seneden ibaret bir gün, yoksa yarım gün devam edecek, işte aynen Abbasiler gibi. Tam yarım gün, yani 500 sene devam etti. Bu mucize nebeviye pek parlak bir surette tezahür ediyor. İşte hilafet-i arabiye tam istikamete mazhar olmadığından Yalnız yarım günü aldı. Osmanlı devleti dahi tek başıyla ahirlerinde, ecnebilerin ve münafıkların müdahaleleri yüzünden... Tam istikamete muhafaza edemediği için o da yarım gün olan 500 seneyi aldı. Bu iki kardeş olan iki unsurun ittihatlarından tam istikamete masariye sırrı vardır ki bin sene olan bir günü tamam mı aldılar? Sual, rüya-i sadıka vasıtasıyla veya hakiki keşif cihetiyle Hazreti Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam radıyallahu an gibi cevaat-ı kusriye işlere dair ani adamlarla da temas edebilirler. Ve bazı şeyleri haber veriyorlar. Nedendir ki bunların bir işaret-i gay bilgelerini gayet ehemmiyetle bin keşif ve binler rüyayı sadıfe kadar tutuyorsunuz, ehemmiyet veriyorsunuz. El cevap. 800 ve 1300 sene mesafede veraset-i makamında alem-i İslam'ın istikbali noktayı nazarında külli bir nazar. O uzun mesafede görünen hadisatın elbette çok ehemmiyeti olacak. Dağ gibi bir büyüklüğü olacak ki o uzun mesafede ve o külliyi nazarda alem İslam'ın menfaatı nokte nazarında uzakta görülsün ve ona dikkat edilsin. Ve vücuda gelmeden evvel ondan haber verilsin. Rüya-i sadıka ve keşif ise küsi ve hususidir. Vücuda geldikten sonra yakından bakmaktır. Elbette böyle keşif cihetinde ruhani temessül itibarıyla yakından bakıldığı vakit zerreler dahi görünebilir Adi adamlar da onların ruhani misalleri ile görüşebilirler. Ve gayet önemsiz şeyler de meda olabilir. Evet bir aynada misali güneşle münasebetdar olmak ve sohbet etmek nerede? Hakiki semadaki güneşle münasebetdar olmak nerede? Aynadaki güneşi herkes eline alabilir. İltifatına mazhar olabilir. Konuşabilse belki konuşturabilir. Fakat semadaki güneşin iltifatını celbeden ve kendisiyle konuşturan kimse kamera çıkmalı. makamı kamerde olmalı veya kamer gibi bir vazife görmeli yoksa o sultan Semavi'nin haşmetli nazarı altında hiç görünmeyecek derecede gizlenecektir. Risale-i Nur namına Kürt Bekir, Asım, Keçeci Mustafa, Mustafa Ali, Süleyman güçlü, Abdullah, Hüsrev, Re'fet, Süleyman, Sabri, Hulusi, Babacan Mehmet Ali, Mesut Hüseyin Galip, Hafız Ali, Küçük Lütfi, Zekai, Abdülbaki, Şamlı Hafız Tevfif, Yakup Cemal ve vesaire.